Peki arkadaşlar, iyi akşamlar. İki hafta önce üçüncü derste Bizans devletinin ve kültürünün Osmanlı ile olan ilişkisi açısından bir analizini yapmıştık. Ve demiştik ki kısaca Bizans devleti ya da Doğu Roma özellikle 1200'den itibaren başlayan bir sürecin sonucunda İlhanlılar döneminde tamamen ortak kültür havzasının bir parçası haline geldi. Bunun örneklerini verdik. Bunun sonucunda da o Bizans'taki özellikle entelektüel bilimsel, felsefe özellikle matematik bilimler büyük oranda İslamlaştı. Yani İslam dünyasında üretilen bilgilerle üç aşağı beş yukarı aynı seviyede eşitlendi dedik. Ve bu süreç daha sonra İtalya'yı da içine alacak şekilde genişledi. Yani ortak kültür havzasının bir parçası olması bakımından İtalya'da bu sürece dahil oldu. Bunun yanında Bizans örneğinde Osmanlı'daki farklı networklerin ilişkilerin, felsefe, bilimi ilişkilerin, ilgilendiren ilişkilerin olduğunu ve Osmanlı'da bulunan gayrimüslim unsurların, işte Yahudiler olsun, Ermeniler olsun, Hristiyanlar olsun, diğer farklı küçük grupların sahip oldukları ve ürettikleri bilgilerin ve oluşturdukları networklerin incelenmesi gerektiği konusunda konuştuk. Bugün kuruluştan 1389'a kadar ki Osmanlı entelektüel tarihi üzerinde duracağız. Ama ondan önce ilk derste hatırlarsanız kullandığımız, dersin başlığında kullandığımız e, kelimelerin mefhum anlamları üzerine durmuştuk. İşte Türk yani ne anlıyoruz, tarihte ne anlıyoruz dedi ki Osmanlı'yı, Osmanlıyı anlatırken ele alacağız. Şimdi tabii bütün tanımlamalarımız arkadaşlar incelediğimiz sahayla alakalı. Siyaset bilimi açısından baktığımızda farklı tanımlar yapmamız mümkün. Ekonomi tarihi açısından incelediğimizde farklı tanımlar yapabiliriz. Din tarihi açısından baktığımızda ya dini ilimler açısından baktığımızda farklı tanımlamalar yapmak mümkün. Ama biz daha çok daha ilk seminerimizde belirlediğimiz o entelektüel tarihi açısından, düşünce tarihi açısından meselelere yaklaştığımız için hep o çerçevede kalacağız. Bir kere, düşünce tarihi açısından Osmanlı kavramını iyi belirlememiz lazım. Her şeyden önce Osmanlı tek anlamlı bir kelime değil. Bunu bir kenara anlatayım. Tek anlamlı bir kelime değil. Çok anlamlı. Osmanlı deyince kuruluş dönemi mi? İmpararlık, i̇mparatorluk dönemi mi? 17. yüzyıldaki sıkıntılı dönem Osmanlısı mı? Değil mi? Yani bir kronolojik olarak Osmanlı değişiklikler gösteriyor. Mesela tarım toplumu olarak kurulmuş, sanayi toplumu olarak çökmüş ya da sanayileşmeye başlayan bir toplum olarak çökmüş. Şimdi apayrı iki dünya. Değil mi? 19. yüzyıl Osmanlısı ile 16. yüzyıl Osmanlısı aynı değil. Dolayısıyla kronolojik olarak baktığımızda Osmanlı sözcüğünün mefhumu değişiyor. İçeriği değişiyor. Bu bir. Bunun ayrıntılı konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü Osmanlı tarihi bizatihi kendisi bunu bize veriyor. Bu şuna benzer. Herhangi bir insan doğduğu zaman adını koyarlar değil mi? Ne derler? Fatma, Ayşe, Ali, Hüseyin. 80 yıl yaşar hep Hüseyin'dir ama herhalde 75 yaşındaki Hüseyin'e 5 yaşındaki Hüseyin muamelesi yapmazsınız adayna ama içerik değişiyor. Değil mi? Biri bebek 5 yaşındayken, öbürü 75 yaşında artık öbür tarafa hazırlık yapan bir adam. Yani Dolayısıyla da böyle. Yani benzetmeyi sırf yaş açısından bakmayın. Değişiyor. İkincisi, coğrafyaya göre Osmanlı değişiyor. Osmanlı derken Kuzey Afrika'daki Osmanlı farklı, Kafkaslar'daki Osmanlı farklı, Balkanlar'daki Osmanlı farklı. Nereyi kastediyoruz? Biz Osmanlı derken büyük oranda başkent ve civarını kastediyoruz, değil mi? Üçüncüsü, Osmanlı ya da başka bir devlet de olabilir. Tabii bizim konumuz Osmanlı. Şöyle zannediyoruz. Daha başından beri Osmanlı diye bir yapı var. Verilmiş, yazılmış. Bir grup insanda onu uygulamış. Böyle bir şey yok. Osmanlı oluşmuş bir yapıdır. Osmanlı düşüncesi derken, başından şöyle düşünelim biz. Böyle düşünelim diye yola çıkan bir grup yok. Bir millet, bir devlet, bir siyasi örgüt ortaya çıkmış, düşünmüş, nasıl düşünmüş? Sorunlar karşına çıkmış, onlara çözüm üretmiş. Bunlar felsefi sorunlar olabilir, bunlar geometrik, matematiksel sorular olabilir, bunlar politik sorunlar olabilir. Bunları çözmüşler ve ortaya biz bugün artık olmuş bitmiş bir bütüne bakıp diyoruz ki Osmanlı böyle düşünmüş. Dolayısıyla Osmanlı oluşmuş bir yapıdır. Verili bir yapı değildir. Hiçbir devlet öyle değildir. Sağ? Roma diye bir yapı baştan verilmiyor. Oluşuyor, bitiyor, biz ona Roma diyoruz. Ve onu inceliyoruz. O açıdan, diyelim ki ilk dönem Osmanlı entelektüel hayatını incelerken çok farklı yapılarla karşılaşıyorsunuz. İstanbul'un fethinden sonra farklı yapılarla karşılaşıyorsunuz. 18. yüzyılda farklı yapılarla karşılaşıyorsunuz. Çünkü yaşayan bir entite, Yaşayan bir entite olduğu için yüzleştiği sorunlar çerçeve içerisinde ona göre şekil alıyor. Ona göre biçim değiştiriyor. Bu bizi dikkat edeceğimiz diğer noktaya getirir. Ben daha önce belki anlattım, belki anlatmadım ama biz genelde tarihi ya ve ya da vigist okuyoruz ya, şimdi olmuş bitmiş bir yapı bu. Dolayısıyla biz olmuş bitmiş bir yapıya baktığımız zaman, başı ve sonu gördüğümüz için, Herhangi bir o baş ve sondaki herhangi bir noktayı ele aldığımız zaman, şöyle düşünün, A'da başlamış, B'de bitmiş, L doğru parçası, şuradan bir C noktasını alıyoruz. Bunu değerlendirirken hem şurayı farkında olmadan hem de burayı beraber dikkate alıp yorumluyoruz. Halbuki C olayını yaşayan ve üreten insanlar, hadi A'yı az çok oradan bir miras alıyorlar geleneksel olarak ama B'yi bilmiyorlar ki. Yani süs süreci daha henüz yaşamamışlar. Dolayısıyla şurada diyelim ki şurada her şurada D olayı olacak. C'den D'ye böyle bir örgütlenme yapalım diye hareket etmiyorlar. Yani nasıl olsa çökeceğiz deyip çalışmıyorlar yani. Onlar kendi yaşadıkları zaman, mekan koordinatındaki vektörel durum neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar. Bu daha sonra bir sonuca yol açıyor. Bunu çözmek için başka bir operasyon yapıyorlar. Neticede olmuş bitmiş olayların, özellikle tarihsel olayların analizinde en büyük hatalardan biri budur. Vigizm diyoruz biz buna. Yani e, tarihin herhangi bir noktasını alıp o noktayı verecek şekilde geçmiş olayları düzenlemek. Bununla ilgili ben derslerde örnek veriyorum. İşte öyle e, Osmanlı ya da başka sahalarda makale yazıyor ki bazı büyüklerimiz Fatih'in herhangi bir meselesini Fatih döneminde herhangi bir mesele anlatırken işte bunu yaptılar ve bundan dolayı çöktüler. Zaten abi dur. Fatih yaptığı herhangi bir işin amacını çökmek olarak belirleyemez. Bir kere bu absürt bir şey. Yani hiçbir insan çökmek için iş yapmaz da artı onun 200 yıl sonraki sonuçlarını göremez. Bu Tanrı değil. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Şimdi kısaca Osmanlı'yı ya da başka bir coğrafyanın entelektüel faaliyetlerini analiz ederken bizim dikkat etmemiz gereken şey bugün ulaştığımız sonuçlar, bugün geldiğimiz nokta değildir arkadaşlar. Bugün bilimin, felsefenin, düşüncenin, entelektüel faaliyetlerin geldiği nokta değildir. Bizim için soru şu, Osmanlı dediğimiz politik organizasyon içinde yaşayan insanlar olaylara nasıl bakıyordu, nasıl soru soruyorlardı? Nasıl cevaplar üretiyorlardı? Niçin bu soruları sordular? Dertleri neydi? Ne tür yöntemler kullandılar? Nasıl kavramsallaştırdılar olayları? Bilgiyi üreten kişi kimdi? Bilgiyi kim kullanıyordu? Bilginin yayılımı nasıldı? Bilgi nasıl aktarılıyordu? Bilginin politikayla, bilginin dinle, bilginin toplumsal sınıflarla ilişkisi neydi? Bu tür soruları kendi bağlamında, kendi yapısal fonksiyonları içerisinde sormak. Bizim için önemli olan bu. Aksi takdirde orada olup biteni anlamayız. Biz sadece bugün kendimiz için önemli olan efendim e, işimize gelen keyfi ya da belirli bir niyete dayalı ideolojik e, soruları cevaplarınız. Bunlara son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Beni şu ilgilendirmiyor açıkçası. Çünkü şunu kabul edelim. Biz Bin yıllık, belki daha fazla bir mücadeleyi kaybetmiş bir millet olarak kendimizi görüyoruz. Değil mi? Biz bir pigme kabilesi değiliz. Bir bantı kabilesi de değiliz Afrika'da. Büyük bir mücadelenin içinden gelip geçtik ve bir şekilde kaybettik. Bu psikolojiyle hareket ettiğimiz için kendimizi hep yenildiğimiz güce göre konumlandırıp tanımlıyoruz. Bütün yapıp etmelerimiz buna göre. Bu doğru değil. Bir insan kendisini zaferlerine ve kayıplarına göre hesaplayamaz. Çünkü seni sen kılan şey sadece senin zaferlerin ya da kayıpların değildir ki. Onlar o bütünün içerisinde belirli parçalardır. O açıdan önemli olan kazanç zaferlerimiz ya da kazançlarımız değildir. Bunun nedeni ta, e, tarihimizi hep askeri perspektifle yazdık. Türk tarihi her zaman söylüyorum. Pazuları çok iri, maşallah. Vücudu üçgen, tamam yapılı fakat kafa küçük. Böyle resmediliyor, bu doğru değil. Zaten, zaten hiçbir şey yapmasına gerek yok. Öyle bir politik organizasyonu kurup yönetmek bizatihi düşüncenin zirvesidir zaten. Anlatabiliyor mu? Öyle kolay değil. Bir millet, bir kültür... Bunun burada etnik bir yapı önemli değil arkadaşlar. Bir grup düşünün, renksiz düşünün. Kalkacak eski dünyada, dünyanın ortasında, ilk tarım toplumlarının ortaya çıktığı, dinlerin, mezheplerin, farklı kültürlerin ortaya çıktığı bir coğrafyada devlet kuracak. 200 yıl süren bir genişleme gösterecek, 400 yıl süren bir gerileme gösterecek. Böyle bir devlet yok. Bu bizatihi düşüncenin zaten zirvesidir. Çünkü bunlar düşünce olmadan olmaz. Ha, efendim, astronomi zayıf olabilir, aynı bir konu, onu da konuşacağız da. Bu bizatihi bir düşüncedir. Bir organizasyon, bir devlet kurmak, politik bir yapı, ekonomik bir yapı, o askeri bir yapı bunlar bizatihi düşüncedir. Başta söylemiştim. Hani Mehmet Genç Hoca öyle der ya, Osmanlı Devleti'nin yükselişi değil, çöküşü mucizedir. Niye 200 yılda yükseliyor? 400 yılda çöküyor. Böyle bir devlet yok. 400 yılda bir devlet çöker mi ya? Çök, babam çök. Çatır çatırdı. çatırdı. Nasıl bir çöküş bu? Yani bunlar askeri, yani savaş, zafer ya da mağlubiyet dikotomisi içerisinde okunan bir tarih anlayışı. Bu doğru bir şey değil tabii ki. Elbette şunu kabul ediyoruz. Henüz biz Taşra tarihi üzerine çok ciddi çalışmalar yapmış değiliz. Hep İstanbul merkezli olaylara yaklaşıyoruz. Çünkü başkent, yazılı kayıtların yoğunlaştığı yer orası. Ondan sonra Afrika'da ne oluyor? Mesela Libya'da entelektüel faaliyetler nedir Osmanlı döneminde? Hiç bilmiyorum. E orada okullar var. Medreseler var değil mi? Bununla ilgili çalışma yapmamız lazım. Belki Libya'lılar yapıyordur. En azından takip etmemiz gerekiyor. Çok büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Çok büyük bir coğrafya ve uzun bir dönem. Dolayısıyla oralardaki Kuzey Afrika olsun, Mısır olsun, Orta Doğu olsun, buradaki faaliyetler nelerdir? Ya da Balkanlardaki entelektüel faaliyetler nelerdir? Sadece Müslüman arasında değil, gayrimüslim arasındaki entelektüel faaliyetler Bunları bilmiyoruz. Biz sadece İstanbul'dan olaylara bakıyoruz doğal olarak. Hem malzeme açısından hem de devletin temerküz ettiği, yoğunlaştığı yer açısından. Bu çerçevede baktığımızda, Osmanlı'nın entelektüel tarihini nasıl dönemlendirebiliriz? Çok büyük bir problem var. Yani dedim ya tek bir Osmanlı yok. Yani başladı çizgisel olarak A'dan B'ye gitti ve bitti. Hiçbir değişiklik yok, hiçbir başkalaşım yok, farklaşmak böyle değil. Entelektüel tarih açısından tabii, düşünce tarihi açısından Osmanlı'yı nasıl dönemlendirebiliriz? Önemli bir sorudur. Dönemlemek arkadaşlar itibari bir iştir, akli bir iştir gerçeklikte yoktur o. Bu sadece tarihsel çalışmalarda değil, fizik bilimlerinde, biyoloji, ne bileyim, doğa bilimlerinde de biz sınıflandırmalar yapıyoruz. Canlılar, cansızlar. Memeliler, işte memesizler, uçanlar, kaçanlar, efendim yüzenler, koşanlar. Değil mi? Bunları biz yapıyoruz. İdrak etmemiz için insan aklının çalışma tarzı bölümlemeye göredir. Bölümleme yapmadan karşılaştırma da yapamayız. Taksim dediğimiz bizim yetenek, insan aklının önemli yeteneklerinden biridir. Taksim, bölümleme. Ancak o zaman birbirlerini mukayese edebilirsin. Çünkü bilmek, neydi, neydi bilmek? Mesafe koymak demektir. Mesafe koyduğun şeyi ancak bilebilirsin. Objeleştirme faaliyeti diyoruz biz buna. Felsefi münafızalara girmeyelim. Bu açıdan, Tasdif yapmak zorundayız, sınıflandırmak zorundayız. Önce nesnelerimizi sınıflandırırız, sonra bu nesnelerin bilgilerini sınıflandırırız. Ontolojik düşünce, epistemolojik düşünceyi önceler. Fakat birbirini gerekli kılar. Yani biri diğerini yenikam edilecek şeyler değildir. Her zaman söylüyorum, bizim geleneğimizde düşünce üst üste konulan bir yapıdır. Alt ve üst sınırlarını belirleme kaydıyla. Ben kendi çalışmalarımda Osmanlı dönemi entelektüel faaliyetlerini iki ana dönem ayırıyorum bir klasik dönem 1389-1702 arası tabi bu dönemlemeleri keyfi yapmıyorum itibariyle keyfi birbirine karıştırmayacaksınız keyfi benim keyfim öyle istiyor hoşuma gidiyor değil. İtibarı demek belirli kriterlere göre, belirli ölçütlere göre bu tasnifi yapıyoruz. Bunu derslerde yapacağım seminerlerde zaten göstermeye çalışacağım. 1300 aman 1389'dan 1299 yani devletin kuruluşundan 1389 niye dedim ki? 1299 devlet 1299'da kuruluyor. 1299'dan 1702'ye kadar klasik dönem adını veriyorum 1702 Müneccinbaşı Ahmet Dede'nin ölüm tarihidir Müneccinbaşı Ahmet Dede'yi e, böyle bir rengi noktası olarak almamın nedeni kişisel çalışmaların neticesinde elde ettiğim şu sonuçtur Müneccinbaşı Ahmet Dede klasik Osmanlı düşüncesinde eee temel bilgi formu olan yüklemi kendisine tartışma konusu kılmış hamliye risalesiyle ve akabinde pitagoryen bir matematiksel ontolojiye geçiş yapmıştır da ondan. Ayrıca bu ne demek bunu açıklayacağım. Şimdilik sadece cümleyi söylüyorum. Ayrıca batı bilimini bilimini de bir şekilde nasıl ne seviyede en henüz tespit etmiş değilim ama bildiğini fark ediyoruz. Çünkü Tıp Risalesi tercüme ediyor. Arapçaya. Bağdat'ta Bağdat, Bağdatken şimdi Bağdat kaldı bilmiyorum çalışılıp yayınlanmıştı. Klasik dönem üç ana başlık halinde incelenebilir. Klasikten sonraki dönem... Ha Onu da söyleyeyim öyle. Evet. İkinci dönem yenileşme dönemi. 1702'den 1916'ya kadar. Yani Osmanlı Devletinin ortadan kalkması. 1916 şudur. Bir toplumun askeri gücü, ateşli silah gücü ortadan kalkınca ortadan kalkar. Yani 1923 demedim. 1916 onun için diyorum yani. Yoksa tabii ki gelenek sabahtan akşama ortadan kalkmaz. Osmanlı dönemindeki alışkanlıklarımız kısmen devam ediyor ama 1960'a kadar yoğun bir şekilde devam ediyor zaten. Bunlar dedi ki ya tasnifler itibarıdır. Evet. Klasik dönemi 3'e ayırıyorum. Birincisi teşekkül dönemi 1299 1453. Bunun gerekçelerini açıklayacağım. İkincisi 1453'ten 1585 birinci İstanbul felsefe bilim çevresi adını veriyorum buna. 1453 1585. Birinci İstanbul Felsefe Bilim Çevresi, Osmanlılar'da sesim duyulmuyor mu? Bağırabilirim. Arkadan duyulmuyor mu? Duyulmuyor. Duyulmuyor mu? Benim sesim. Duyuluyor, duyuluyor. Duyuluyor bak. En arkadaki duyuluyor diyor. Kulaklarını yıkatacaksın. Duyumayan artık. Yalan söylemeyen değil mi hocam? Yani... Bir, brava evet. Birinci İstanbul Felsefe Bilim çevresi dememizin nedeni açıklayacağız ama şudur: En yoğun entelektüel faaliyetlerin yapıldığı birinci dönemdir ee, İstanbul merkezli olduğu için İstanbul diyorum dönemdir bu dönem ve hatta şimdiden erken bir cümle olarak söyleyeyim: Klasik İslam medeniyetinin zirve dönemidir. Bu yüz bu dönem 1453-1585. Üçüncü dönem ise 1585'ten 1702'ye kadar olan dönem, bu dönem kriz dönemi, e, pratik felsefe, simivi doğa felsefesi ve teosofi dediğimiz e, irfanın yükseldiği dönemdir. Bunun üzerine ayrıntılı duracağız. Bunları tek tek tekrar edeceğim arkadaşlar. Sadece size bir perspektif vermek için söylüyorum. Yoksa bunları anlatacağız on geri kalan haftalarda. Tamam mı? Klasik bilim derken o çerçeve... Geleceğim hocam. Geleceğim, hocam, geleceğim. Şimdi e, hemen akabinde onu anlatacağım. Doğru, güzel bir soru so söyledim. Yenileşme döneminde ikinciye, iki, iki dilimi ayırıyorum, iki bölümü ayırıyorum. E, birincisi ikinci dönem, işte ikinci İstanbul felsefe bilim çevresi, 1700 1773 Osmanlılardaki ikinci yoğun entelektüel faaliyetin olduğu tarihlerdir bunlar. 1702, 1773, 40'a yakın kalburüstü isim var bu dönemde. İkincisi de 1773'ten sonuna kadar olan dönüşme dönemi artık yavaş yavaş klasik gelenek terk edilip modern geleneğe dönüşüyor. Tek tek inceleyeceğiz. Merak etmeyin arkadaşlar. Sadece fikriniz olsun. <gülüyor> Bundan sonraki seminerlerimiz bu yaptığım bölümlemeye göre gideceği için ben size bunun uzun uzun gerekçelerini vereceğim ve içeriğini dolduracağım. Tamam mı? Sadece şu anda kafanızda şöyle bir e, yapı olursun. Demek ki Osmanlı dediğimiz yapı entelektüel tarih açısından öyle tek düze değil, çizgisel değil, belirli dönemleri var. İki ana döneme ayrılıyor ve ana dönemlerde kendi içerisinde alt birimleri ayırıyor. Şimdi her şeyden önce şunu bilelim. Osmanlı entelektüel tarihin bir başlangıcı yoktur. Bu çok yanlış bir kabuldür. Çünkü Osmanlı dediğimiz hadise esas itibarla politik bir hadisedir. Bir medeniyet hadisesi değildir. İslam medeniyetinin tabii bir devamıdır. Osmanlı'yı yeni bir medeniyet olarak ele alanlar onu ve bu toprakların kültürünü İslam medeniyetinden koparmak isteyenlerdir eğer bilinçli yapıyorlarsa bunu. Bu çok önemli bir nokta. Bu açıdan Osmanlı'daki entelektüel faaliyetler en geniş anlamıyla İslam'ın doğal bir devamıdır ama önemli bir devamıdır. Şu Tamam, şurayı kabul edebiliriz. Osmanlıların yayıldığı coğrafya daha önce İslam olmamış bir coğrafyadır. Bu çok önemli bir nokta. Bakın bir örnek vereyim size. Önümüzdeki hafta, yani 15 gün sonra inceleyeceğimiz konulardan biri ya da daha sonra bilmiyorum. Timur dönemini ele alın. Timurileri. Şimdi Timurilerin ortaya çıktığı coğrafya, nereden bakarsanız bin yıllık İslam coğrafyası. Öyle değil mi? İran ve Türkistan coğrafyası. İslam coğrafyası. Orada bir devletin yıkılıp başka bir devletin kurulması bir partinin bırakıp diğer partinin iktidara gelmesi gibidir. Bu biraz kanlı oluyor. Seçim yapmıyorlar. Savaş yapıyorlar. Gerçekten öyle. Yani şimdi Türk devletleri sayıyoruz. Göktürkleri Uygurlar yıktı. E yıktı sadece. Uygurlar yeni bir medeniyet kurmadı ki. Evet başka katkılarda. Bunlar şu bir. Kırgızlar Uygurları yıktı. Türk işler onları yıktı. Bir Türk ya da Harizmler Selçukları yıktı. Yani ne oldu Harzemşahlar yepyeni bir medeniyet mi getirdiler? Hayır. Devam ettiler. Timur'un yapması gereken tek şey var, yeni bir örgütlenme, politik örgütlenme yapıp yola devam etmek. Kurumlar, eğitim kurumları aynı, medreseler aynı, devlet sistemi üç aşağı beş yukarı aynı, efendim hamamlar aynı, ne ham ta taslar aynı. Hiçbir sıkıntı yok. Ama Osmanlı'nın özellikle 1516'ya kadar, yani klasik İslam coğrafyasını Yavuz Sultan Selim iliyle ele geçinceye kadar ki durum öyle değil. Büyük oranda tıpkı Anadolu sertçuları daha önce yaşadığı gibi. Yepyeni, daha önce İslam olmamış bir coğrafyada yayılıyorlar. Bu nüfus açısından problem. Çünkü nüfus, ortak bir kültürü onlarla paylaşan bir nüfus değil ki. Neticede ya işte Rum'dur, Romalı'dır, Doğu Romalı'dır. Onların kendi içerisinde farklı etnik gruplar vardır. Dinleri farklıdır, değil mi? Kültürleri çeşitli düzeydedir. Bu, bu coğrafyada yayılıyorsunuz, e, cami yok, mescidi yok, <gülüyor> hamam yok, İslami olan bir sembolik yapı yok. Bir Oradaki e, toprağı henüz anlam dünyanıza göre dönüştürmemişsiniz. Öyle değil mi? Şimdi bakın, klasik bir söylem vardır. Efendim Balkanlar'da Osmanlı çok büyük yatırım yapmış, Anadolu'ya yapmamış. E niye yapsın kardeşim, yani yeniden cami mi yapsın, şimdi, tutup şimdi gök medresi gibi yeni mi yapacak oraya? Orada var zaten. E, Balkanlar'da var mı? E yok orada yapacak tabii. Orayı İslamlaştıracak. Kendi sembollerini oraya toprağa atacak Zaten Anadolu beylikler döneminde Beylikler her beylik kendi nüfus alanını kalkındırmak için olağanüstü yatırım yapmış. Diyelim ki bir şehre 10 medrese kurmuş. Nüfus yoğun. E, şimdi imparatorluğu kurulduğu zaman Beylikler çöktüğünde o nüfus yoğunluğu zaten azalıyor. 10 metrece fazla geliyor. 11. yapmaya gerek yok. Tamam mı? Buna dikkat. Bu işler diyorum ya hep spor olsun diye yapılmaz arkadaşlar. İhtiyaç vardır. Tamam mı? Elbette Osmanlı Devleti'nin merkezi, harita nerede? Osmanlı Devleti'nin Seni görmesi, Seni görmesi gerekiyor. Bakın arkadaşlar, bir daire olarak düştüğünüzde, tamam Osmanlı'nın merkezi burası. Dolayısıyla daireyi böyle çizecek. Yani etki alanı esas itibariyle şudur. Osmanlı bir Balkan devletidir ve bir Batı Anadolu devletidir esas itibariyle. Bu doğru. Yoğunlaşmayı da buraya verecek ama bu coğrafyanın büyük bir kısmı ilk defa İslam coğrafyasına dahil oluyor. Onun için oraya... E, İslam'ın eserlerinin yapılması gayet doğaldır. Bu çerçevede baktığımızda Osmanlıların yapması gereken ilk önce bir kere buradaki nüfusu buradaki dini ve kültürel hayatı e, yeniden örgütleyecekler. Bu zaman alır. Oradaki nüfusun Müslümanlaşması, oradaki nüfusun hadi tırnak içinde Türkçeleşmesi Türkleşmesi demiyorum. Türkçeleşmesi. Çünkü etnik olarak Türk olup olmamak çok önemli değil. Türkçe konuşan Bakın Osmanlı ordusunun Türkçe konuşması 1502'ye kadar devam sürüyor. 1502'de Osmanlı ordusu tamamen Türkçe konuşmaya başlıyor. 1299, 1502 kaç yüzyıl yıl? 200 yıl abi. Yani Cumhuriyet daha 91 yaşında mı? Niye? Çünkü ordu nüfus dolayısıyla farklı dilleri konuşan insanlardan müteşekkil. Siz burada ortak bir e, misyon, bir vizyon, bir ne bahaneyle böyle şimdi şeyler oluşturabilmeniz için bir kere bir dil birliğini sağlayacaksınız, dini birliği sağlayacaksınız. Şunu bunlar kolay işler değil. Zaman isteyen işler. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Ama bu konuda Osmanlıların ne kadar hızlı hareket ettiğini göreceğiz. İkincisi dikkat edilmesi gereken şey bir önceki derse atıf yaparak Zaten bir açıdan da bir açıdan da Osmanlı coğrafyası'nın yayıldığı Bizans toprakları, entelektülleri zaten İslamlaşmıştı. Oradan alacağı yeni bir şey de yok. Hani Bizans üstün bir kültüre sahip olsa, yüksek bir kültüre sahip olsa belki oradan istifade edecek. Zaten o İslam'ın e, kültürel yapısını miras aldığı için ya da öğrendiği için Kalkonides ve okullarıyla zaten oradan da alacağı yeni bir şey yok. Tam tersine İslam dünyası üretici olduğundan, Bizans tüketici olduğundan dolayı Osmanlı'nın bağlı olduğu büyük coğrafi üretmeye devam ettiğinden dolayı Bizans'a karşı hep üstün bir konumda olacak. Oradan da istifa etmesi mümkün değil. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Osmanlıların işinin kolay olmadığını görüyoruz. Politik bir organizasyon olsa bile. Belki tek avantajları şudur. Moğollar Anadolu'ya girdikleri zaman özellikle yerleşik nüfusta entelektüel ya da tahsil oranı olan bir nüfus batıya doğru kaydığı için özellikle Batı Anadolu şu bölgeler nispeten az çok eğitim görmüş, tarımdan az çok anlayan insanlardan müteşekkil. Özellikle Germen oğulları bu açıdan son derece önemlidir. Germen oğulları şuralarda, değil mi? Ne biçim oynuyor bu ya? Dansöz gibi vallahi. Şu bölgede, değil mi? Germeno. Kütahya ve civarında Germen oğulları eee baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani tarihsel bir var, delilimiz var. Anadolu'ya batısına kayan insanlar nispeten tahsilli e, insanlar. Hafif tertip bir yüksek kültürü temsil ediyorlar. Özellikle Moğolların baskıları neticesinde. Kayıyor. İkincisi, bu nüfus büyük oranda Türkçe konuşan bir nüfus. Mesela Orta Anadolu Farsça konuşmaya başlıyor. Çok ilginç, bakın. 1204'e kadar, size daha önce de söyledim, Orta Anadolu'da Hititçe konuşuluyor. Hititler öyle sabahtan akşam ortadan kalkmamış. Tıpkı bugün Urartu'ca konuşan nüfus olduğu gibi şeyde, Van civarında. Urartuca konuşuyorlar. Çok az 20-30-40 kişi kaldı. Bu bölge Yozgat ve civarında 1204'e kadar e, Hittitçe konuşuluyor. Kayseri nerede? Şurada mı? Kayseri 1640'a kadar Kayseri'deki Eşraf seçkin nüfus Farsça konuşuyor arkadaşlar. Orta Anadolu acayip bir şekilde Farslaşıyor. Farslaşıyor, Farsça konuşuyor çünkü Moğolların önünden kaçan çok ciddi Farsça konuşan nüfus var. Bu nüfus, Türkçe konuşan nüfusu itiyor. Özellikle mesela Kırşehir'i düşünün değil mi? Kırşehir, kır Anadolu'daki Türkçe'nin kuruluş şehridir. Kurulduğu yerdir. Bütün büyük şairlerimiz, Türkçe'nin ilk şairler Kırşehirlidir mesela. Niye? Kaymış çünkü Türkçe konuşan nüfus bu tarafa. E, bu açıdan iki avantajı var. Bir, nispeten yerleşik hayatı bilen, ve tahsili az çok olan insanların Batıya kayması artı Türkçe. Bu biraz homojen bir yapı kazandırıyor ilk dönem ee, şeye nedir onun adı Osmanlı coğrafyasına ve e, Osmanlı coğraf şey, anadolu coğrafyasındaki Sivas, Kayseri, Konya, Tokat yanında kırşehir gibi yeni kültür merkezlerinin ortaya çıkmasını e, sağlıyor bu şeyde. Şimdi <gülüyor> Zaten biz daha önce şunu söyledik, anlattık. 1200-1300 Anadolu'nun en yoğun entelektüel faaliyet dönemidir. Değil mi? Aklınıza şöyle gelsin. Özellikle de 1250 ile 1300. Hacı Bayramı Veli, Sadrettin Konevi, Yunus Emre, ha? Eee Sıracettin Nurmevi, hepsi bunların 1200 ile 1300 arası. Dolayısıyla burada zaten ciddi bir entelektüel hareket olduğunu e, uzun uzun konuşmuştuk idik. Bu yoğun entelektüel faaliyet ve doğuya doğru işte batıya doğru itilme neticesinde e, şurada nispeten homojen bir yapı ortaya çıkıyor. Bu homojen yapının alt seviyedeki taşıyıcıları, ozanlar. Bak ozanlık çok önemlidir arkadaşlar bizim geleneğimizde. Anadolu geleneğinde. Bu bir Türkçe açısından son derece önemli. İki şiir dilinin inşa edilmesi. Şimdi biraz sonra uzun süresini anlatacağım. Şiir Hafif bir iş değildir arkadaşlar. Şiir yazan bir zihni yenmek kolay değildir. Bir kültürü yenmek kolay değildir. Çünkü şiir çok holistik bilgi aktarımını sağlar. Ezber üzerinden aktarıldığı için, sözlü kültür üzerinden aktarım oranı yüksek olduğu için sürekliliği çok fazladır. Yazılı kültürde kitabı yazarsın koyarsın gideceğim, okuyacağım da öğreneceğim de değil mi? Ama böyle değil. Burada siz sözlü bir aktarımda bulunuyorsunuz, ciddi bir holistik yapı ortaya çıkartıyor. Ve sürekliliği sağlıyorsunuz şiir üzerinden. Şimdi Yunus Emre'nin şiirini okuyan bir insanın Türkçeden kopması ya da o şiirin temsil ettiği anlam-değer dünyasından kopması kolay bir iş değildir. Tamam Ya da Hacı Bayram Veli'yi okuyan ya da ne bileyim ben ee, biraz sonra bahsedeceğim garip nami. İkincisi şehirler. Tarikat geleneği Anadolu'da çok yoğundur. Özellikle hem İran Türkistan coğrafyasından gelenler hem Kuzey ee, Suriye, Irak'tan gelenler bu dönemde çok çeşitli dini tarikatlar, Anadolu'da aktif şeyhler, dervişler. Çünkü bunlar büyük oranda dini e, bir hayat yaşadığı için savaş bölgelerine da yöneliyorlar. Cihat anlayışı neticesinde e, ilk Osman Gazi'nin etrafında şeyh edebali olma, başta olmak üzere birçok değil mi? E, şeyi görüyoruz. Bunlar aynı zamanda Şamanik Türk kültürünü de devam ettiriyorlar. Bunu ilk kaynaklarda görüyoruz. Yani e, bir heterodoks sünni İslam var. Heterodoks sünni ama. Çünkü yüksek, yüksek e, kültür medrese eğitimine dayalı bir İslam henüz yok. Daha teşekkür etmiyor. Bu Batı Anadolu Osmanlı'nın yayıldığı coğrafyada. Bir de fakılar var. Fakı bizde bir grup olarak son derece önemlidir. Eğer İbn Batuta'nın Anadolu Seyahatnamesi seyahatnamesi Anadolu kısmını ciddi bir şekilde görür okursanız gittiği her yerde imamlardan bahsediyor. Cami görevlilerinden bahsediyor, değil mi? Ahıh ahı teşkilatından bahsediyor. Fütüvet mensuplarından bahsediyor. Farsça bilen, Arapça bilen, hatta bazen hocalar bunu kandırıyorlar. Mesela bir yere gidiyor, oranın caminin imamı, diyorlar ki Arapça biliyor bu. Halbuki adam Arapça falan bilmiyor. Farsçayı Arapça diye kakalamış millete. Gidiyor, ya bu adam diyor Arapça bilmiyor diyor. İlk defa Arapça konuşan birini gördüğü zaman da apışıp kalıyor tabii. Ama şunu anlıyoruz ki, fakılar büyük oranda ee, halk seviyesindeki dini inancın pratiğini yürüten insanlar. Müezzinler, imamlar ve bunun tabi daha üst. Mesela yine Osman Gazi'nin etrafında Dursun Fakı var değil mi? Fakı, fakih demek. Aslında imam yani. Büyük oranda. Ama dediğim gibi bunların dereceleri de birbirinden farklı olabiliyor. Dolayısıyla sözlü kültürü temsil eden ve bunu e, taşıyan belirli gruplar, başta ozanlar olmak üzere ve e, fakılar ve dervişler olmak üzere bu coğrafyada çok aktifler ve bunlar özellikle savaş dönemindeki organizasyonlarda aktif olarak katılıyorlar biliyorsunuz ilk e, gazalarda, ilk savaşlarda bunlar aktif olarak mevcutlar. Şimdi bütün bunu özetledikten sonra şöyle bir örneklendirme yapalım. Hep teorik konuştuk. Bu dönemde yaşamış mesela Aşık Paşa'yı alalım elimiz 1332 ölümü. Aşık Paşa Kırşehirli. Kırşehir dedik ya. Garipname kitabı dört cilt olarak yayınlandı. Garipname. Şimdi bilmiyorum hiç okuyan var mı içinizde Garipname'yi? Benim özetlerini internetten tweet olarak paylaşmıştım onları. Okuyanlar oradan da olabilir. Şimdi bakın. Garipname Tam teşekküllü bir felsefe metnidir. Tam teşekküllü. Şiirle yazılmıştır. Şiirle bir düşünce sistemini inşa eder. Elbette bu düşünce sistemi, yani garip damenin tepsit ettiği düşünce sistemi, kurucu bir sistem değil, yani kurulan bir sistem değil. Yeniden ifade edilen bir sistem. Yani mevcut entelektüel felsefe, o dönemin işte bilim neyse anlayışını, Yeniden şiir diliyle ifade eden bir sistem. Çok ilginç. Kognitif psikoloji var. Nefis teorisi var. Kozmoloji var. Astronomi var. Devlet teorisi var. Siyaset var. Dini anlayış var. Teoloji var. Ta yani kısaca Tanrı, evren ve insan ve diğer devlet ve benzeri bütün yapılar ahlak burada mevcut. Ve çok sistematik rastgele yazılmış değil, belirli bir mantığa göre dizayn edilmiş, e, olağanüstü derecede bir sistem. Başka bir açıdan baktığın zaman varlık görüşü, bilgi görüşü ve değeri yani varlık, bilgi, değer manzumesini oluşturmuş bir sistem. Tam bir teşek, tam teşekkülü felsefe metni. Peki niye yazılıyor? Ha, burası önemli. Buda'nın ne dedik? Spor olsun diye yapılmaz arkadaşlar. Yunus Emre spor olsun diye konuşmuyor. O şiirler bir sorunu çözmek için üretiliyor. Bu sorun bazen çok pratik bir sorundur, bazen çok teorik bir sorundur. Ya da Mevlana'nın mestefisi, ne bileyim Hacı Bayram Velinin yazıları akademik ünvan için yazılmıyor. Ya bugün bile biz bir doktora tezi yapıyorsak ya bir insana sen akademik ünvan verme tez yazar mı ben? Tez yazmak ne kadar zor biliyor musun? Değil mi İbrahim? <gülüyor> <gülüyor> Çok zor ya. 7 yıl, 8 yılını veriyorsun. Ortaya çıkıyor 250 sayfalık bir metin. O da eski yaptıkları üzerine yeni bir kurgu. He? E bu bu adamlara akademik günvan verilmiyor. Maaş da verilmiyor. Yani çorba parası için yapmıyorlar ki bunu. Bir sorunu çözmek için yapıyorlar. Karipnamenin en büyük tezi şudur. Anadolu toplumlarındaki hissi ve fikri birliği sağlamak. Şiirle millet kuruyorlar. Şiirle milleti kuruyorlar. Bu bizim geleneğimizde özellikle göçebe kültürlerde, sadece Türklere has bir şey değil, göçebe kültürlerde yaygın olan bir şeydir. Birlik, mekan sürekli değiştiği için, o toplumu bir arada tutacak semboller sürekli, Terk edildiği için, çünkü topraklarda sen, sembol ibadethanem ibadethanen var, şuyum var, buyun var. Ben şimdi İstanbul'a çıktığım zaman kendi kimliğimi o binalarda, o caddelerde görüyorum. Yani İstanbul kötü bir örnek oldu ama. E, çünkü o kimlik darmadağın olabilir. Fakat neticede benim o mekana kendimi ilmik ilmik dokuduğum, anlam dünyamı aktardığım bir yapı var. Ama göçebe insanın anlam değer dünyasını şiirden başka taşıyacak, efsanelerden başka taşıyacak bir şey yok ki. Dolayısıyla şiir o topluluğun, o göçebe topluluğunun bir tür çimentosu gibi o destanlar, o her gece bir araya gelip ozanların çalıp tekrar ettiği yapılar sürekli kimliğin yenilenmesini sağlıyor. Dolayısıyla Garipname'de e, Aşık Paşa'nın yapmaya çalıştığı duygu ve düşünce birliğini, Anadolu'da artık parçalanmış olan işte, e, Moğol saldırılarıyla devlet çöküyor çünkü, o duygu ve düşünce birliğini ya da hissi ve fikri birliği yeniden üretmek için Mesele şeyi okurursanız garipnamiyi en çok vurgulanan şey bir Tek kişi hiçtir diyor mesela. Bir kişi tek mi kaldı onu yok say diyor. Mes böyle aforizmaları var da mı? Hep bir olalım, bir araya gelelim, yekpare duralım, omuz omuza verelim. Değil mi? Fakat bunu yaparken basit bir nasihat literatürü değil bu. Onu bir felsefi sistem içerisinde yapıyor. İnsan ruhunun o klasik bir tür südür teorisi var, bir tür ruh e, ruhun macerası şeklinde ruhun aşağı inişi, bedene e, nedir bütünleşmesi, işte e, ferdiyetini kazanması efendim. Değil, yani. tabii tabi hemen tabii, uyandı yani. İbrahim'e südür teorisi ve bunu bir matematiksel oranla da yapıyor, 10 sayısını esas alıyor. Bir olanlar, iki olanlar, üç olanlar, on biliyorsunuz Tanrı'yı temsil eder. Klasik gelenekte de onla bitiriyor. Tamam mı? Eserinin ilk bölümü bir olanlar. Evrende bir olanlar, tek olanlar. İşte Tanrı. Evrende ikil olanlar, evrende üç olanlar, evrende dört olanlar, evrende beş olanlar, altı olanlar yedi. Müthiş sistematizasyon. Niceliksel bir sistematizasyon. Çünkü biz garibiz. Burada ana vatanımızdan uzaktayız bir teolojik olarak metafizik olarak bir de Türkler burada garip henüz, henüz yurda dönemediler evet şimdi tabi çok basit bir özetle garip namiyi verdim dediğim gibi çok uzun bir metin ama o dönemdeki pek çok metin aynı özelliği gösteriyor arkadaşlar evet şimdi ilk dönemdeki yapıyı belirledikten sonra şeye geçebiliriz Osmanlı dönemini ee, bütün beyliklerin nihai hedefi ee, Anadolu'daki o Selçukluların oluşturduğu birliği tekrar inşa etmektir. Ve sadece bu bir Oğuz fikridir arkadaşlar. Ne dedim ben size? Selahaddin Eyyubi Yemen'i işgal ettiği zaman Yemen'i ele geçirmeye çalıştığı zaman o savaş hareketine ne adını veriyordu? El Harekatul Oğuziyye Uğuz Bu bir idedir. Nedir ide? Ertuğrul Bey'in, aman Turul Bey'in idesi nedir? İslam Birliği'ni yeniden inşa etmek. Unutmayın Alpasta'n Malazgirt'e Filistin'den kalkıp geri dönüyor. Derdi Mısır'ı fethetmek. Bizans'ı erteliyorlar. Oraya Türkmen kabilelerini gönderiyorlar. Onlar uğraşsınlar. Gelecekler oraya. Ama esas dertleri Mısır'ı ele geçirmek. Ondan sonra Kudüs'ü ele geçirmek. Değil mi? Bir İslam birliğini, klasik İslam coğrafyasındaki birliği tekrar sağlamak, birlik fikri ne dedim? Merkez-çevre ilişkisi, medreselerin kurulması, Selçukların idesidir. Tabi Selçuklu devleti bu ideyi tek başına üretmiyor. O tecrübeyi yaşamış bürokrasi, Gazneli bürokrasisi, Karahanlı bürokrasisi, Samanoğulları bürokrasisi, bürokratlar, devleti onlar kurarlar, yürütürler öbürleri ayrıntıdır. Öyledir bu iş. Hilafet fikri tabii ki var. Elbette. Özellikle Gazali'nin e, arkasında durduğu o büyük hilafet fikri elbette. Şimdi bu arka plan üzerine baktığınız zaman Osmanlı son derece küçük bir coğrafyada malum. işte İznik sonra Bursa ile geçiriyor. E, belki de şansı en az olan coğrafya ama en büyük avantajı sınır bölgesinde olması. E, ekonomi son derece önemli. Hakikaten ticareti olmayan bir kültürün ilmi olmaz. Yaz bir kenara. Ticareti olmayan bir kültürün ilmi, entelektüel faaliyeti olmaz. Ha her ticaret yapan milletin entelektüel faaliyeti olur mu? Hayır. Ama bu gerekli bir şarttır yeterli olmasa da. Para akışını, ekonomiyi kontrol etmiyorsan ki bunun için politik bir organizasyon lazım, işi yürütemezsin. Osmanlıların ilk yayılışı bunu nereden biliyorlar? Analiz mi yapmışlar? Hayır. Tarihsel tecrübe hep ticaret yolları üzerindeki şehirleri ve bölgeleri, kaleleri geçiriyorlar. Para akışını sağlayacaksın. Hayatı döndüreceksin. Yaşamak için bu şart. Çorba gökten gelmiyor. Çorba kaynayacak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ilk Osmanlı yayılmasından şöyle bir bakın. Hep ticaret güzergahlarını elde tutmak içindir. O açıdan e, Osmanlılar bir de şunu söylemiştim hatırlarsanız. Klasik dönemde savaş bir ekonomik araçtır. Dolayısıyla savaş basit bir e, ideolojik fikri, dini mesele değildir sadece. Bunun çok ciddi bir ekonomik getirisi ve götürüsü vardır. Osmanlılar bunun için çok avantajlı bir konumdaydılar. Sınır bölgesinde olmaları, gayrimüslim bir nüfusla hemhal olmaları, e, Anadolu'daki daha büyük beyliklerin e, sahip olmadığı bir avantaj idi. Tabii ki e, bunun yanında... Osmanlı nüfusunun homojen, heterojen olması, dağınık olması, homojen olmaması, fakat o nüfusun büyük oranda, nasıl söyleyelim, savaşmaya hazır dervişan bir ruha sahip olması, maceraya açık olması, bu macerayı en geniş anlamıyla düşünebilirsiniz. Nüfus olması da son derece ciddi bir şeydir. Şimdi şunu söyleyeyim tabi. Kuruluş, ya yani bir konu da arkadaşlar başlangıç ve son çok tartışmalı. De dedim ki Osmanlı entelektüel tarihinin bir başlangıcı yok. Çünkü klasik İslam'ın tabii bir devamıdır. Dolayısıyla siyasi örgütlenmesini sağladıktan itibaren o arka plandan sürekli olarak besleniyorlar. Osman Gazi dönemini çok net bilmiyoruz. Dedim ki başlangıç çok karışık. Bir sürü şey, teori var Osmanlı'nın kuruluşu değil mi Selim Hocam? Ee, en son... Hitler yazdı. Hitler yazdı. Kaçıncı kitap acaba? Onuncu mu? Çözebilecekler mi? İnsanlar severler böyle sallayabilecekleri konular üzerine kitap yazmayı. Çünkü orada vesikaya gerek yok. Birkaç şeyden bir çıkarım yapıyorsun. Ee, başlangıç soruları tehlikeli soruldu. İnsanın başlangıcı, dilin başlangıcı değil mi? Hepsi tehlikeli sorular. O açıdan biz sıkıntı duymuyoruz. Niye sıkıntı duymuyoruz? Çok kolay arkadaşlar. Birinci Murat için yazılmış bir kitaba bakarız. Bu kitabın dili, terminolojisi nereden geliyor? Kolay bizim için. Şimdi biraz sonra göreceksiniz. Fakat ikinci şey işte bir Orhan Gazi dönemine geldiğimiz zaman o anda ne oluyorsa 10 tane Medrese kurulduğunu görüyoruz. İlk medrese 1337 İznik Medresesi kuruluyor Bursa fethedildikten sonra. Şimdi kuruluyor fakat 1337'den sonra hızlı bir medreseleşme hareketi görüyoruz. Çok küçük bir coğrafyada 10 tane medrese kuruyorlar. Bunun nedenlerini tespit etmemiz lazım. Çok ciddi bir çalışmamız yok bu konuda. Niye? Evet, devletin ihtiyaçları var, doğru. İkincisi, zaten gelenek arkadan bunu gerektiriyor, besliyor bunu. Bu da doğru ama bunun üzerine durmamız lazım. Niçin İznik'te kurulduğu benim için hala bir muammadır? Ee, Bursa. Başkent, ondan sonra şehir, orada kurmaları gerekiyor ilk medresi. Niçin İznik'te kuruyorlar? Hani Halil Nalcı'nın İznik ideolojisiyle bir alakası var mı mesela? İzniin Hristiyanlığın çok kadim bir kültür merkezi olması hasebiyle oradaki entelektüel faaliyeti İslamlaştırma adına mı yapılıyor bu? Bir ideoloji tercih midir? Onların üzerine durmamız lazım. Bunlarla benim benim bir cevabım yok. Ama neticede ilk İznik medresesi kuruluyor. Yani ilk med Osmanlı medresi İznik'te kuruluyor. Şimdi medrese, özellikle ilk medrese, e, devletin bir rüknüdür. Herhangi bir medrese değildir. Yani bir bir umdesidir, bir bir e, ilkesidir. Dolayısıyla bu medresenin hocası da tıpkı medrese nasıl bir umde ise, bir rükünse, bir esassa, bir asılsa ona göre olması lazım. Şimdi nasıl bir müderris seçeceksiniz? Bir kere sizin zaten yapı olarak elinizde müderris var mı? Hayır. Nüfusunuz bile müsait değil müderrisle ya, Nüfus bile müsait değil. Ne yapacaksınız? Mevcut Anadolu kültürlerinden bir müderris dahil edeceksiniz kendinize. Yine senin görmesi gerekiyor? Gelecek. Ha. Bak Burada. Buraya bir müderris atayacaksın, şuradan besleneceksin. Ama getireceğin adam senin e, durumuna, politik, e, nüfus tercihlerine uygun olacak. Kimi getiriyorlar? Tebriz'de, <gülüyor> Tebriz'e, Tebriz'e gideceksin. Tebriz'den Davdül Kayseri'yi çağırıyorlar. Davdül Kayseri, o sırada Tebriz'de. Davdül Kayseri, Kayseri'li, şuralı. Eğitim hayatı biraz mükem. Konya'ya gittiği, orada iki eğitimin aldığı söyleniyor. Oradan Kahire'ye gittiği, Kahire'de eğitim gördüğü söyleniyor. Daha sonra İran'a, Save şehrine gidiyor. Orada ee, Kâşani'den meşhur ee, Sufi İbn Arabi çizgisinden gelen Kâşani. Kâşani kimin tanebesi? Cendi. Cendi kimin tanebesi? Sadettin Konevi. Bakın bağlantıları görüyor musunuz? Sadettin Konevi anlattık değil mi? Konevi'nin öğrencisi Cendi. Müyetin Cendi. Cendi'nin öğrencisi Kâşani. Kashan öğrencisi Davudul Kayseri. Bakın bağlantıları ve nerede Davudul Kayseri o sırada? Tebriz'de. Tebriz'de ne vardı? Cemşembe Gazan. Değil mi? Ha. Aynı zamanda bunlar bilinen. Şimdi Davudul Kayseri aynı zamanda nereye gidiyor? Tokata gidiyor. Tokata hatırladık mı? Hatırladık. Tokat kim var Tokat'ta o sırada? i̇bn Sartak, Muhammed Bin Çoban Bin Saltuk Ermeraghi anlattım. Kim bu? Meraga Rasathanesi'nin değil mi? Bir mensubu Asilüttin Ettuğsi'nin yanında yetişmiş. Nasreddin Tuğsi'nin kurduğu. Dolayısıyla o da Tokat'ta. Bakın arkadaşlar şunu göstermeye çalışıyorum. Tabii bunların uzmanı değilsiniz. Bunları bilmem zorunda değilsiniz. Öyle bakabilirsiniz ona ama meseleler ne kadar süreklilik gösteriyor. Ne kadar birbirine bağlı meseleler. Hiç kopuk değil. Davudur Kayseri'nin ilk Osmanlı medresesine, ilk Osmanlı med müderrisi demek, sultan, vezir, müderris demektir. Üçüncü adam. Öyle kolay bir iş değil bu. Üçüncü adamı çağırıyorsun. Osmanlı ilmiyesini, ideolojisini, dini, ilmi, idolisini belirleyecek adamı çağırıyorsun. Tamam mı? Bu adamın, nasıl bir adam? Bu adamın, nasıl bir adam? Bütün anlattıklarımın özeti. Konya, Tokat, Kahire, Tebriz. Hepsinin özeti. <gülüyor> Okuduğu kitaplara bakıyoruz. Davud Kayseri'nin ne okuyor bu adam? Anadolu'dur etlen her şeyi biliyor. Aristoteles, eyvallah. Bütün matematik bilimler. Ama bakın bu büyük bir sufi şey, arif ama bütün matematik bilimleri okumuş, astronomi okumuş, tokatta. Okuduğu mecmua elimizde çünkü Ayasofya'da. Bütün matematik, geometri, astronomi ne metneler hocasıyla okuyor. Artı hocasının yazdığı İslam tarihinin en büyük geometri kitabını hocasıyla okuyup istinsa ediyor. Hocasının yazdığı, i̇bn Sartak'ın yazdığı meşhur bir matematik geometri kitabı var. 800 sayfa düzlemsel geometri, uzay geometrisi, koni kesitleri, geometrik cebir, geometrik aritmetik, geometrik sayılar teorisi, her şey geometrik. Bunu da ondan okuyor ve Davud el Kayseri'nin el hattıyla olan istinsay elimiz günümüze geliyor Kahire'den. Benim Sizin var. Yok mu? E, bu. Ben şey... buldum adamı zaten. Yoktu onlar. Kim? Yani İznik'te Rasathane burada. İznik'te. Evet. Hocam ne yaptın, ne yaptın? Çok rasatane yani. nedir biliyor musun? Cihan devleti iddiası olmak demektir. Ama dur daha cihan devleti dur yani yavaş yavaş. Yani, ya, o kadar, yok. Ha, o zaman ne olur? Uçardılar herhalde. Yok. Yani, tabi rasatane cihan devleti iddiası demektir. Tabi, bir bir yani, diyorum ya. Aynen. ya yani, burada bir rasatane kurdurma bütün bunları panik kaplar ya. Şuradaki devletleri saldırırlar sana. Çünkü gökyüzünü okumaya başladıysan yeryüzü tehlike altındadır. Tabii o dönemde öyle ama o dönem de öyle. Yani Uluğbeyi öldürmek için neler yapılıyor biliyor musunuz? Gökyüzünün sırlarına de işin garibi Ulu bey kadar kötü bir savaşçı da yok. Her savaşta yeniliyor. Babası Şahruti'ye gibi senin yıktıklarını düzeltmekten bıktım diyor. ya Bir savaşmayı öğren. Değil mi? Hep yeniliyor adam. Çünkü adamın aklı rasetane de ya. <gülüyor> Bakacağım diye ben e şimdi sen kılıç mı sallayacağım, onla uğraşacağım diye. Hep yeniliyor adam. Ama öyle inanıyorlar. O dönemin şartları öyle tabii. Yok rasetane yok. Henüz daha yok. Rasetane e, küçük bir rasetane olduğunu Abdülvacid el Kütahi Kütahya'da Germiyan oğullarında var. Bak şimdi güzel oldu bu. Ama biraz geç tarihte. Biraz geç tarihte onu anlatacağım. Osmanlı onu hemen yapacak. Alacak onu. Molla Fenari'nin çağırdığı bir adam ta o nereden gelecek? Tebriz'den. O da Tebriz'den gelecek. Hemedan, Hemedani. Şimdi konu konu açıyor. A şeyde Konya'da Tebrizliler var. Fazlullah, Fe Feyzullah'ın talebesi, Feyzullah da Şiraz'ın talebesi. Bak bağlantılar var ya. Yani bitmiyor. Muazzam bir aktivitasyon var, var, faaliyet var tabii. Şimdi Davud'un Kayseri'nin eğitim hayatına bakıyorduk. Fakih kelamcı, matematikçi ve Anadolu'daki bütün kültür merkezleri, bahsettiğimiz kültür merkezlerinin hepsinde bulunmuş, eğitim almış bir insan. Şimdi Osmanlılar sadece bir matematikçi çağırsalar, mesela İbni Sartaki çağırsalar diyelim, İbn Sartak o dönemde yaşıyor mu yaşamıyor mu belli değil. Çünkü 1317'de birden eseri bitiyor, kesilmiş. Büyük ihtimalle ölmüş olabilir. Diyelim ki yaşadığını varsayalım. İbn Sartak'ı çağırsalar ne olur? Mesela, yaz bir kenar. Ya da Sıradettin Ürmevi gibi felsefe ağırlıklı bir adamı çağırsalar. Ya da sıf fakih kelamcı bir adamı çağırsalar. Bunların hepsi Yitirisi ve götürüsü olan tercihler. Öyle bir tercihte bulunacaksın ki bir, Andolu'nun kültürle çatışmayacak. İki, şuradaki e, heterodoks, sünni İslam'la çatışmayacak. Bak heterodoks, sünni İslam özellikle kullanıyorum. Henüz Alevilik bu dönemde yok. Alevilik Şah-İsmail kavgasından sonra ortaya çıkar. İlk dönemde böyle bir iddia var çünkü. İlk dönemdeki Andolu kültürü heterodoksidir. Doğrudur. Medresi İslamınız yok. Ama velakin e, sünni bir tandastadır. Buna çok dikkat edin. Nereden biliyoruz? Seyyid Şerif çocuğun Anadolu'ya geliyor, bunu söylüyor çünkü. Diyor ki bu halk her ne kadar Sünni ise de gelenek ve göreneklerine yaşıyor. Daha müthiş bir tespit. Seyyid Şerif çocuğun biliyorsunuz 14. yüzyılın en büyük entelektüelidir. Her açıdan. El akıl hadi aşar, değil mi? Sey Üsta Seyyidu Senet ve Sultanul e, Üstazul Beşer, değil mi? Lakabı bu. 11. akıl. Ee, senet yani bilginin o mi senettir. Delildir yani ve insanlığın üstadı. Bu söylüyor. Diyor ki şeye geliyor çünkü. Aksaray'a geliyor. Cemaletten Aksaray'dan okumak üzere. Geldiğinde Cemaletten Aksaray'ın cenazesi kaldırılıyor. Anadolu halkını hemen görüyor. Diyor ki bu halk Müslüman fakat gelenek ve göleneklerine göre yaşıyor. Çünkü henüz daha e, Orta Anadolu ve Batı Anadolu, medrese, yüksek İslam kültürünün tezgahından geçmiş değil. Buna çok dikkat edeceğiz. Dolayısıyla Davudül Kayseri buradaki o alt kültürle de çatışmayacak bir kişi olması, bir seçilecek adam. Ama öbür taraftan devletin e, ufkuna uygun bir bilgi birikimi, fıkıh ya da e, yüksek İslam kültürü birikimi de olması lazım. Değil mi? Buna en uygun şey nedir? Anadolu'nun ruhu nedir? Bir kere irfan. Valla sentezle, sentezlenmiş kelam ve fıkırtı anlattım. Konya'yı anlatmadım mı size? Fıkıh yani hukuk, kelam yani teorik düşünce ve irfanı sentezlemiş bir adam olacak. O dönemde yaşayan tek adam var Davudur Kayseri. Nasıl buluyorlar? Entesan. Demek ki biliniyor bu. Davud Kayseri'yi seçecek entelektüel bir adam var mı? Orhan Gazi bu özelliklere ait mi? Şimdi benim bile bildiğim kadarıyla Osman Gazi okuma yazma bilmiyormuş diyorlar. Bilmiyorum, uzmanı değilim. Orhan Gazi'nin ise bildiğini söylüyorlar. Şimdi e, var etrafında, Palamas'tan bahsettim geçen ders. Palamas'ın verdiği bilgilere göre Orhan Gazi'nin etrafında bir kere yedi tane Yahudi filozof var. Bak bunu Palamas söylüyor. Tabii bunlar. Şimdi Yahudilerin tıpla uğraşmasının nedeni şudur arkadaşlar. Yahudiler vatansız bir millet taşınabilir işlerle uğraşıyorlar ve sosyal hayatta yer alabilmelerinin tek ama tek sahası tıptır. Dini ilimlerde, hukukta değil mi? Başka ilimlerde toplumsal statü elde edemezler. Onun için tıpla uğraşıyorlar. Bir de ticaretle uğraşıyor, taşınabilir şey. Bursa'da Havraiyi kuran kişi kimdir? Tarihte Orhan Gazi'dir. Çünkü o Yahudiler için kuruluyor. Bunu söyleyen Palamas. Hatta Palamas şey diyor, Müslümanlarla aramızda bunlar açıyor diyor bu Yahudiler. Yoksa diyor biz bunların anlaşacağız. Fakat bunlar fitne fesat veriyorlar bunlara diyor. Bize saldırtıyorlar. Bunu Palamas söylüyor. Palamas'ın hatıratından bahsettim. Ya Selim Hocam unuttum onu sana getirmeye ya. Hazırladım masada ha. Ama söz getireceğim. İkincisi Palamas'ın tartışma yaptığı ortam. Değil mi? Yani şöyle düşün e, şöyle düşünelim. Tavuk yumurtasından aslan çıkmaz. Demek ki Davudulkaysi'yi çağıracak bir yapı varsa, ona uygun bir alt et yapı vardır. Mesela da, şeyin e, kardeşi mi, abisi mi Orhan Gazi'nin vezir olan Haylai oğlu. Var ya da oğluk şey. Orhan Gazi'nin devlet işlerini yöneten ilk kıyafet sistemini kuran Alaaddin Bey. Alaaddin Bey. Alaaddin Bey abisi mi kardeş mi? Bizde böyle e, üç tip vardır, üç dönem vardır. Bir Göktürk döneminde abi kardeş. İkincisi Selçuklarda Tuğrul Bey, Çağrı Bey, Çağrı Bey abisi. Ama diyor ki abi kardeşim sen yönet, sen daha iyisin. Ben ordu komutanı olarak, ben savaşçı bir adamım değil mi? Birbirlerini öldürüyor halbuki insanlar o dönemde. Bir de Orhan Gazi'de, Alaaddin Bey'le Orhan Gazi iş bölümü yapıyorlar ve birbirlerine dokunmuyorlar. Alaaddin Bey mesela ordunun dizaynını yapıyor, e, kıyafetlerini belirliyor. İlk defa o, Osmanlılar'da e, devlet sistemini örgütleyen ve e, bunu sadece ideolojik olarak değil kıyafetlere kadar yapan Alaaddin Bey. Dolayısıyla demek ki Alaaddin Bey'in böyle bir tecrübesi var. Şimdi aslında o kadar güzel bir soru soralım ben de oraya geliyordum. Davud Kayseri'nin bilinmeyen bir eseri var. Bu fakirin tespit ettiği İthafü Süleymani fi Ahd el Orhan zamanında Süleymani hediye. Şimdi en Süleyman Şah Orhan Gazi oğlu biliyorsunuz. Ee, şey Balkanlara ilk gelip oluyor geçen oraları fetheden eee Orhan Gazi Sultan, Süleyman Şah oğlu. Süleyman Şah'a bir eser yazıyor. Fakat tabi Sultan dururken ona eser itaaf etmek riskli olduğu için ya da edeben doğru değil. i̇thaf Süleymani. Süleymani hediye fi ahdil orhani. Orhan zamanında. Orhani zamanlarda Süleymani nameler. Aslında budur yani Türkçesi bunun. Şimdi ben bu eser, bu eser isim olarak biliniyordu fakat kayıptı nüshası. Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde buldum, edisyon kritiğini yaptım. Teknus'a çok bozulmuş. İç stinsa edilediler. Şimdi Orhan'ın girişi çok önemli. Sadıkçığım çok önemli. Diyor ki, Süleyman Şah'ın sarayında, konağında yapılan ilmi münazaralar. Şimdi bakın arkadaşlar Orhan Gazi dönemi, daha devlet küçük, yeni yeni örgütleniyorlar. Eğitim kurumları yeni kuruluyor, konakta ilmi tartışmalar yapılıyor. Ve o ilmi tartışmaların kayıtları bu. En muzet kitabı diyoruz biz bunlara. Ne var? Bir kere 3'e ayırmış kitabı. Din ilimleri, dil ilimleri, akli ilimler. Astronomi tartışıyorlar, geometri tartışıyorlar, aritmetik tartışıyorlar. Çok gelişkin mi? Hayır. Ama çok ilginç bir şey. Daha henüz yeni örgütlenen bir yapı içerisinde tutup ayın hallerini tartışmak az bir iş değil astronomi o dönemin şartlarında. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla en azından bu metin bize Süleyman Şah'ın etrafında ciddi bir... Çünkü tartışıyoruz diyor Davud Kayseri. Kimle tartışıyorsun abicim? Bir kişi iki kişi değil. Demek ki bir grup var. Bunlarla oturup tartışıyorlar. Bu metni neşrettiğim zaman göreceksiniz. Çok ilginç konular tartışıyor. Mesela iman nedir, İslam nedir? Bak birinci tartışma konusu. Niye? Çünkü Müslüman olmayan bir nüfusu imanı mı önemlidir, İslamı mı önemlidir? Hadi bak. Yani şöyle, iman etse fakat İslami pratikleri yapmasa ne yapacağız? İdare ha, Şimdi tabii halkı yavaş yavaş birden bıraktıramasın ki her şeyi. Bunun bir süreç var. İkisi müttehidün bizzat, muhterifun e, bir itibar ama e, iman ettiyse hadi idare et gibisine getir. Bakın bunları tartışıyorlar. Toplumsal sorun bu. Nüfusun yüzde yetmişinin riskten olduğu bir toplumda ne yapacaksın? Ne yapacaksın? O geri kalan %30'un da %70-80'i heterodoks bir Müslümanlığa sahipse ne yapacaksın? <gülüyor> Arkadaşlar sefere gidiyorlar. Giden dervişler geldikten sonra içiyor kardeşim. Şimdi sen bunu nasıl anlatacaksın? Şamanik bir gelenek var. Toplumun pratikleri, çorap giyip çıkartmak gibi değil ki. Ya topluma biraz saygı göstermek lazım. Bu insanların kimliği, kişiliği var. Bu birden sabahtan akşama Müslüman oldu be. Ne yapacaksın? Her şey zaten kaşığı tutma tarzın var. Yani 40 yıl bir kaşık tutma tarzın var. Müslüman oldun. Ne olacak şimdi? Hemen kaşığı tutma tarzını mı değiştireceksin? Değiştiremezsin zaten. Çorba üstüne dökersin. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle kolay değil bu yapılar. Evet, konu konuyu açıyor. Biz uçtuk. Şimdi neticede Davud'ul Kayseri kendi döneminde Anadolu kültürünü temsil etmesi bakımından fıkı, kelam ve irfanı terkip eden bir entelektüel olması bakımından tercih ediliyor. Bu çok önemli. Çünkü Osmanlılar gelecek hafta anlatacağımız ikinci yeniden örgütlenmeyi yaparlarken bu, tekrar bir kişi çağırırken bu işin başına Molla Fenari aynı geleneği devam ettiriyorlar. Bunun ne kadar bilinçli olduğunu gösteriyor. Yani yaklaşık bir 60-70 yıl sonra Yıldırım Beyazıt döneminde yeni bir örgütlenmeye geçerken yine aynı çizgiden bir adamı medreselerin ve eğitim sisteminin başına dağıttı ediyorlar ki bu bilinçli bir tercih olduğunu gösteriyor. Tabi Davud Hukaser herhangi biri değil. Fusus yazmış. Çok önemli bir zaman felsefesi kitabı var. Zaman Tabii zaman felsefesi üzerine kitap yazıyor. Biraz önce bahsettim. Hocasının matematik kitabını istinsa edip Okuyor. Yani çok ciddi bir şekilde meselenin farkında. Şimdi 1. Murat dönemine geldiğinde aradan kaç yıl geçmiş? 1. Murat'ın e, Orhan Gazze'nin ölümü kaç? Hatırlayan var mı? 1.362 Öyle mi? O kadar geçmiyor. 1.350 Davul Kaysen ölümü yaşıyor. Evet. Şimdi 1. Murat dönemine geldiğiniz zaman, biraz önce arkadaşlarla tartıştım onu. Ben şaşırdım. Çünkü ben bu konuda bu işin üzerine çalışıyorum. İlk defa bilgileri dün akşam yan yana getirirken şaşırdım. Sultan 1. Murat'a sunulan 4 tane usul kitabı var. Sultana sunuluyor bunlar. Şimdi çok önemli, usul kitabın ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Metodoloji, hukuk metodolojisi ve genel anlamıyla metodoloji. Mantık, o dönemde çünkü usul. Mantıkla iç içe. Felsefe. Çünkü teorik bir konu bu. Şimdi Sultan 1. Murat'a bir kültür ve onun etrafındaki insanlar nasıl 3 tane usul kitabı sunabilirler? Ve Hanefi fıkıh hepsi. O kadar bilinçli ki bakın şimdi size bir tane şey anladım. Muhammed Harizmi diye bir adam var. 1. Murat'a kitap sunmuş. Muhammed Harizmi nereli? Harizmi şahlı adı harizmi Harizmi'de, nereye gitmiş? Mısır'a. Kaire'de okumuş, bir haç dönüşü Osmanlılara takılıp Edirne'ye geliyor. Diyor ki kitabın öncesinde, Şehit Ali Paşa'da, Süleymaniye Kütüphansı'da, diyor ki, geldim ki karındaşlar burada entesan şeyler yapıyorlar diyor. Karındaş dediği aynı dili konuştuğu insanlara diyor. Sultan'a bir eser sunayım dedim. Ben fakiriyim. Ne yapacağım? Fıkıh kitabı yazacağım. Usul kitabı yazacağım ama yahu ben Şafi'yim. Bu adamlar hep Hanefi. Bunu söyleyin ki 1. Murat dönümde Mısır'dan gelmiş Haridun kökenli bir fakir söylüyor bunu. Ya ben uydurmuyorum. Yorum yapmıyorum ya. Kitap Şehit Ali Paşa'da numarasını verin, git bak. O zaman dedim ki kendi kendime diyor e, ayıp olur bir şafi fıkıh yazıp verirsem. Ben bir hanefi fıkıh yazayım ama ben bu işi çok iyi bilmiyorum. Ne yapayım? O zaman bir hanefi fıkıh kitabını şehredip vereyim. Onu yapabilirim. E, hangi hanefi fıkıh kitabını şeretip vereyim? Yine karındaşlarda olsun dedim. Şaşlı. Usulü şaşi diye meşhur. Şaş neresi? Oşlu ya. Uşi, uşi. Şaşlı dedim. Aman efe, özür dilerim. Uşi. Uş, usulü ü Uşi. Kırgızistan, Oş şehrinden. Şaş'ı başka, affedersin. Ne, şaş nereden geldi? Özbek'te, Özbek'te, yok yok Şaş. Şaş nerede? Öz, Öz, Özbekistan o? Onun yakını, Taşkent mi? Taşkent'e yakın. Şaş. Taş. Belki de Şaş'tır. Yok ama Uşi bu. Oşlu yani. Onun kitabını şehre diyor ve 1. Murat'a sunuyor. Sonra Ebu Bekir bin İbrahim diye kim olduğunu fazla bilmediğimiz bir adam, Rumuzul ül Esradi te'lif usulü fıkıh kitabı yazıyor, sunuyor. Kime? Birinci Murat'a. Alaaddin Esved, Davud'ul Kayseri'nin talebelerinden, Alaaddin Esved de bunu şehrediyor. Kunuz-ül Esrar fi şer Rumuzul Esrar diye. O da birinci Murat'a sunuyor. Bunla yetinmiyor. 1292'de ölen Habbazinin Ömer Habbazinin Hanifi fakii, onun Muhni'sini El Muhni diye bir kitabını yine şehredip yine usulü fıkı onu da Sultan 1. Murata sunuyor. Kaç kitap etti? Dört. Ama usul varsa ne olacak? Furu olması lazım, uygulama. Bunu da Cemaat'in aksarayı yapıyor. Cemaat'in aksarayı da. İbn Saati adlı meşhur Hanefi fıkıh kitabı dört kitaptan biridir biliyorsunuz. 1295 ölümü. Onun Mecmua'l Bahri'nin şehredip bu furu kitabıdır. Yani furu ne demek? Hayata ilişkin hukuk. Nasıl alışveriş yapacaksın? Nasıl evleneceksin? Cezalar nasıl verilecek? Mecmua'l Bahri'nin çok meşhurdur. Cemaat akşamda bunu şehredip Sultan bir Cumhurata sunuyor. Ayasofya'dan üstası var. Bakın şimdi çok ilginç bir şey. Daha toplum e, politik örgütlenme yeni. Devlet homojen bir nüfus sahip yapısına sahip değil. Örgütlenmeye çalışıyorlar. Kendi entelektüellerini henüz tam anlamıyla yetiştirmiş değiller bunlar. Dört tane usul artı bir furu fıkıh günümüze gelmiş. Allah bilir gelmeyenler de var. Bunun bir anlamı olması lazım. Spor olsun diye olmayacağına göre şu soruyu soralım. Cevap bende yok olan, bu, yani araştırmamız gerek. Niçin usulü fıkı? Ha, ilk elde şunu diyebilirsiniz. Devlet örgütlenmesi hukuka ihtiyacı var. E, Hukukta usulsüz metodolüsüz olmaz. Bunlar da Hanefi, güzel. Ve hepsi Hanefi. Mesela burada bir Şafii, Maliki yok. Hepsi Hanefi. Ne demiştim size? Heterodoks, Sünni Müslüman bir kültür. Tamam. Ve bu kitaplar yazılıp e, Sultan 1. Murat'a sunuluyor arkadaşlar. Şimdi biraz önce söylediğim gibi klasik dönemde politik örgütlenmeler entelektüel anlamda İslam dünyasını parçalamazlar. Daha önce de ifade ettim. Ulema için İslam dünyası tek bir coğrafyadır. Dolayısıyla Anadolu coğrafyasını biz basit bir şekilde Beyliklere böyle, işte Germiyanoğulları, alimleri, Osmanlı doğru, yazmak doğru değil. Çünkü bunlar birbirini besliyorlar. Yani Osmanlı Devleti, Germiyanoğulları devletiyle politik olarak farklı olabilir. Kaldı ki o ne fark nasıl bir hanedan farkıdır? Orada siyasi örgütler mi, biçimleri şunlar bunlar fazla farklı değil. Alimler açısından burada bir ortaklığı söz konusu. Dolayısıyla bu dönemdeki Osmanlı, Germiyanoğulları... Şey, amzon diğer yapılanlara dikkat aldığımızla 1300 ile 1400 arasındaki entelektüellere baktığımız zaman arkadaşlar çok enteresan bir manzara ile karşılaşıyoruz. Bütün anlattıklarımızı doğruluyor. Bir kere bütün alimler hemen hemen ya Sivaslı ya Kayserili ya Konyalı ya Aksaraylı ya da Kırşehirli. Bak. İsa Aksarayi 1327 ölümü. Şimdi sayayım size sonra onların üzerine konuşalım. Mahmut Kayseri, şey Muhammed Kayseri ya da Mehmet Kayseri 1360 sonrası. Ahmet Niksari, Niksar yani Tokatlı. 1360 sonrası. Şemseddin Konevi 1381. Çandarlı Karaalil 1387. Ölüm tarihlerini söylüyorum. Cemalettin Aksarayi 1389. Alaaddin Esved 1389. Ekmenettin Baaherti 1384. Şahabettin Sivasi 1400. Şimdi bunlar o dönemin kalburüstü alimleri. Hepsi dikkat edin, 1320 ile 1390 arası yaşamış. Bir kere nisbelerine baktığımız zaman Sivas, Kayseri, Konevi değil mi? Tokati ve e, Kırşehri gibi o dönemin kültür şehirlerine yetişmişler. Neyle uğraşıyor bu adamlar? Bu çok önemli bir şey. Toplumun ihtiyaçları açısından son derece önemli. Bir, dil bilimleri. Şimdi klasik medeniyetimizin dili Arapça. Yapacak bir şey yok. Böyle. Dolayısıyla Arapça son derece önemli. İbn Haldun de dediği gibi klasik dönemde bir öğrencinin Arapçaya harcadığı vakit olağanüstü. Çünkü bizim gibi dil öğrenmiyor, filolog oluyor. Niye? Ya, kitabı tenzili şerif tefsir edecek ya. Tefsir etmek için asgari bilinmesi gereken ilimlerin sayısı 24. Asgarisi, azamisi sınırı yok. 17 bin bilmem kaç tane ilimden bahsediyorlar. Sonu yok yani. Şimdi bu adamlar bütün bu bilimleri ancak Arapça üzerinden kurarlar, kurabilirler. Arapça bir kere bilinmesi gereken bir şey. Ve bu adamlar sarf, nahi ve belagat kitabı yazıyor hepsi, hemen hemen. Değil mi? Babertin'in müthiş terkli şehri var. Ondan sonra ee, Aksaray'ın İza şehri. şehri var, değil mi? İki <gülüyor> usul konusunda yazmak zorunda, hepsi hemen hemen. Biraz önce zaten usul kitaplarından bahsettiğim birinci Murat'a sunulmuş, onların haricinde bunlar. Mesela Alat'in esvedin usul kitabı var dedik iki tane, değil mi? Ekmenet'in Baberten usul kitabı var. Üç tefsir konusunda yazmak zorunda, çünkü toplumun anlam dünyasını belirleyen metin ortada. Aksaray'ın tefsiri var. Şehabettin Sivas'ın tefsiri var. Dört, tıp konusunda yazmak gerekiyor. Sağlık problemleri her zaman söz konusudur. Tıp kitabı yazıyorlar. Dikkat ederseniz toplumun birinci dereceden ihtiyaçları mesela burada astronomi kitabı yazmıyor adam. Ama astronomi aleti üzerine ya da büyük ölçekte matematik kitabı yazmıyor. Ama feraiz üzerine yazıyor. Çünkü toplumun her yerde öyledir. Siz bir şehre gittiğiniz zaman arkadaşlar, diyelim ki Amerika'ya gidiyorsunuz ya da Kanada'ya gidiyorsunuz ya da Almanya'ya gidiyorsunuz okumak üzere. İlk ne alırsınız? Mercedes araba mı alırsınız? Ev bulursunuz, kiralarsınız değil mi? Temel ihtiyaçlarınız nelerdir? Onları alırsınız. Bir toplumda böyledir. Toplum da kenel, kendi genel ihtiyaçlarını organize eder öncelikle. Dolayısıyla bu insanların ilk yaptıkları şeyler büyük oranda o dönemin entelektüel hayatını taşıyıcı alet ilimleri dediğimiz dil ilimleri, Usul ilimleri yanında toplumun e, genel ihtiyaçlarını belirleyen ameli bilgi dediğimiz bilgidir. Pratik bilgi. İster matematikte olsun, ister aslamsız. Takvim yapmak önemlidir ama tutup, gezegenle teori çalışmanın bir anlamı yok bu dönemde. Anlatabiliyor muyum? E, bakkal hesabı önemlidir. Ama tutup da Üçüncü denklem çözmenin bir anlamı da konu kesitleri üzerine yazmanın bir anlamı yok. Pratik geometri, mesa yer ölçümü yeterlidir. Dolayısıyla ilk dönem 1300 ile 1389 arasında baktığımız zaman Osmanlı ölçeğinde uğraşılan konular üç aşağı beş yukarı belli. Dil ilimleri, usul ilimleri, anlam değer dünyasına ilişkin ilimler, tefsir gibi ve pratik hayatı e, idame ettirmek için gereken bilimler. Üç aşağı, beş yukarı. Bunun yanında bir de elbette üst derecede manevi hayatı ilgilendiren tasavvufi ya da irfani e, bilgiler ki bunlar, ha şimdi diyeceksiniz ki ya bunlar bu heterojen nüfus içerisinde, homojen olmayan nüfus içerisinde ne kadar karşılık buluyor? Ne kadar tahsilli bir kesim var ki? Bu doğru. Bu dönemde büyük oranda meseleler alimlerin çevresinde cereyan ediyor. Henüz daha toplum homojen olmadığı için, toplumdaki tahsilli nüfus belirli bir yere gelmediği için elbette zaten dediğim gibi bu mümkün değil çünkü nüfus Müslüman değil büyük oranda. Büyük oranda. Mesela 1. Murat itibaren başlamış. 1. Murat'a 10 medrese kurulmuştu değil mi? Orhan Gazi döneminde. 1. Murat döneminde bu 30'a çıkıyor. Hızlı bir kurumsallaşma var. Nereden bunu biliyorlar? Daha önceki Anadolu Selçuklu tecrübesinden biliyorlar. Şimdi önümüzdeki haftalara bırakacağım bunu. Uzatmayacağım ama şunu söyleyeyim. Bakın. Bir soru sordum, cevapsız bıraktım. Kimse de demedi ki ya niye cevapsız vermiyorsun ya da benim bir fikrim var demedi. Yine bana kaldı bunun cevaplandırmak. Ne dedim bense? Niçin 1. Murat döneminde usulü fıkıh kitabı çok yazılmış? Tek sebebi var arkadaşlar. Bir beylik Sultanlığa dönüşecekse, ilk yapması gereken kendi topraklarındaki yüksek İslam kültürünü arttırmaktır. Bunun da ilk şartı usuldür. Klasik geleneklerde, Üstad daha iyi bilir, sultanlık unvanı alabilmek için Bağdat'taki halifeden izin almak gerekir. O dönemde Bağdat halifesi yok artık ama Mısır'da halife, oradan alıyorlar. Şimdi Yıldırım Beyazıt döneminde bunu ayrıntılı işleyeceğiz. Yıldırım Beyazıt Gazilikten ya da emirlikten sultan olmaya geçerken resmi olarak. Ondan önce sultan adını kullanan sultan güç demek, güçlü olan yönetici demek ama resmi olarak ve dini olarak sultan unvanını almak için ilk yapmanız gereken kendi coğrafyanızdaki, yönetiminizdeki yüksek İslam kültürünü kurmak. Yüksek İslam kültürünün göstergesi o topraklarda hukukun varlığıdır, adaletin olmasıdır. Bir yönetim, Gazali'nin belirlediği çerçevede konuşursak yönetimin meşruiyeti, adaleti inşa etmesi. Köken önemli değil. Biliyorsunuz Gazali'ye kadar klasik siyaset teorisinde ailenin yönetici erkin kökeni önemliydi. Gazali'den sonra eylemleri önemlidir. Hukuka uyuyor mu, adaleti sağlıyor mu? Kim olursa olsun, zenciymiş, Türkmüş, Kureyşiymiş, hiç önemli değil. Şimdi siz sultan olmak istiyorsunuz. Sultanlığın göstergesine topraklarınızda bir hukuk olacak. Hukukun amacı ne? Adaleti sağlayacaksınız. Yapmanız gereken fıkıh, hukuk. Hukuk, usul demek. Dolayısıyla 1. Murat'ın daha erken bir tarihte sultanlık fikri, Osmanlı devlet erkinin Yönetici elitinin sultanlık fikri ortaya çıkıyor. Bu 1. Murat'ın başardığı bir şey değil ama Yıldırım Beyazıt orada kalacağız zaten. Osmanlı Devleti'ni emirlikten sultanlığa dönüştürüyor. Yani bir farkındalık ortaya çıkıyor. Bir farkındalık var. Yaptıkları işin farkına varıyorlar. Bir şey yapıyoruz ve bu şey artık bir Gaza Beyliği'nden bir sultanlığa evrilmeli bunun için de biz yüksek İslam kültürünü üretmeliyiz. Yüksek İslam kültürünün biraz önce dediğim gibi göstergesi hukuktur. Bu hukukun amacı da adalettir. Bunun için de ilimleri öğrenmemiz lazım. Dil bilimleri Arapça çünkü yürüyen şey. Usul, furu, peş peşe gelmeli. Birinci Murat'ın etrafında alimlerin usul kitabı yazmasının kişisel kanaatince en önemli nedeni bu. Çünkü bunun ilginç bir şekilde toplumsal karşılığı o dönemde henüz yok. Ama politik karşılığı var. Sultana bunu yazmalarının sebebi belki devlet erkemi istiyor, belki etraftaki alimler bunu e, organize ediyorlar. Tabi arada şeyden bahsetmedik. Osmanlı Devlet Teşkilatı'ndaki ekonomik organizasyon, Katif ve Muhasebesinin organizasyonundan bahsetmedik. Konya Türk Alaaddin değil mi? Türk Alaaddin miydi? Aşık Paşazade bahseder. Geldi, devleti Defter tutmaya icbar etti. Bu defter tutma olayı inanılmaz bir olaydır ya. Oğuzlarla Selçukların kavgası ne? Defter tutma olayı. Çünkü defter demek kayıt demektir. Kayıt demek vergi demektir. Vergi vermek istemiyor adam. Sultan Sencili darma da Selçuklu yıkan Oğuzların bütün istiraz ettiği şey deftere girmeyiz. Şah İsmail ile Yavuz'un kavgası zannedildiği gibi dini değildir. Ekonomiktir. Bütün neden göçebelerle yerleşik Türklerin kavgası. Deftere girmeyiz. İstemiyoruz ya. Çünkü deftere girdik mi kaç koyunumuz var, kaç ineğimiz var hepsini sayacaksın. Ve benden yıllık vergi alacaksın. Sen kimsin ya? Ben çalışıyorum, sen vergi alıyorsun. Adam anlamıyor ki. Onu haraç olarak görüyor. Tabii. Müthiş kavgalar oluyor bunun için. Aşık Paşazade lanet ediyor bu Konyalı Alaaddin'i. Türk Alaattin diyor. Geldi diyor, bid'at icat etti diyor. Çünkü soru basit. Girenle çıkanın kaydediyor musunuz? Aynen Hazreti Ömer'in döneminde İranlı burakat Müslüman Buraklat'ın sorduğu gibi girenle çıkanı kaydediyor musunuz? Bu kadar parayı nasıl kontrol ediyorsunuz diyor. Vallahi geliyor gidiyor, Allah kerim diyor. Allah! Olmaz! Kaç milyon girdi, nerelere harcandı, ne kadar kaldı? Bunun hesabını yapacaksın. Bunun içine Muhasebe sınıfı, katipler sınıfı, kayıt, defter, yandık Allah, yandık. Osmanlı'da tam da bu dönemde arkadaşlar, özellikle Sultan Orhan ve 1. Murat döneminde muhasebe burakası demektir bu. Burakası sınıfta ulaşmaya başlıyor. Bunu geç dönem tarihte e, Aşık Zade söylüyor. Bunun en güzel göstergesini Yavuz, e, Yıldırım Beyazıt döneminde göreceğiz. İlk matematik kitabı Bursa'da yazılıyor. Yok mu var? Ama yazıyorlar. Muhasebe matematik kitabı. 1453'ten sonra Osmanlı'da matematik kitaplarının yüzde muhasebe matematiği ile alakalıdır. Devlet bürçesinin ihtiyacı var. Nasıl vergi hesapçı edeceksin? Nasıl arazi ölçeceksin? Mesafe ölçümüne nasıl yapacaksın? Değil mi? Bunların hepsini kaynak altına alman lazım. Evet. Dolayısıyla ameli ihtiyaçlar ile sultanlık fikri birleşince önümüzdeki hafta göreceğimiz üzere. Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı artık sultanlığa evrilecek. Bunun için entelektüel hayatın yeniden reorganizasyonu yapılacaktır. Hepinize teşekkür eder. İyi haftalar dilerim efendim.